Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah. Bir amcamızdan soru geldi. Diyor ki ben yaşlıyım ağzımda takım diş var. Bu takım dişi taktığımda ağzıma devamlı tükürekim çok oluyor. E, ben de oruç oluyorum. Acaba bu takım diş ağzımda olsa orucum bozulur mu? E, bu konuda alimler elhamdülillah şöyle diyorlar. Oruç ağızda olduğu takım diş. Yen yani diş dolgusu, yani, e, diş, dişi düzeltmek için demir takıyorlar. Bu türlü meseleler ne yapar? Orucu bozmayan şeylerdendir. Orucu bozmaz elhamdülillah. Tükürük getirse bile orucu bozmaz. Çünkü tükürek orucu bozmaz. Ama alimler tükürüğü ağzında topluyu bilerek ondan sonra yutmak bu demişler bazı demiş bozar bazı demiş makruhtur. Ama asıl da bozmaz raci olan. Ama nedir? Mekruhtur. Böyle yapmamamız lazım. Normalde tükürek çıkacak, uçacağız. O bedenimizden çıkmış, bedenimize giriyor. O kadar Allah Teala bize izin vermiştir. Yani bu konuda şiddet yapmayalım. Ama alimler diyorlar ki ağzına bir şey koydun. O şeyin tadı yokysa, mesela ağzına para koydun. Demir parayı koydun ağzına. O şeyde bir tat yokysa, midene de inmiyorsa bir mahsuru yoktu. Onun için tükürek utmak e, ağzına diş, takım diş koymak bir mahsuru yoktur. Ama takım dişleri olan nasihatimiz olarak e, ift, e, suhurda o dişlerini çıkardık temizlemeleri lazım. Ondan sonra ağızlarına takma lazım. Aralarında bir şey kalıp zor duruma düşmesiler. Ondan sonra bir parça yemek çıkar filan düşmesiler diye. Temizleşler, ağızlarına koyser inşallah bir mahsul yoktur. Bu da dinimizin yüsürdür. Dinimiz çok kolay dindir. Şiddeti herkes becerir ama ruhsatı alimler verir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.